Devamlı bir şekilde namaz kılabilmem için nasıl bir yol izlemem gerekir? Dinin en önemli rüknü yani İslam dininin en önemli ibadeti namazdır bilindiği gibi. Evet hocam. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz dinin direğidir. Kim Hı -hı. namazı tam kılarsa dini ayakta tutmuş. Kim de namazı bırakırsa terk ederse dini yıkmış olur. Buyuruyorlar. Şimdi bu sözler belki insanın namaz kılmasına, düzenli bir şekilde kılmasına belki yetmeyebilir. Yani insanların çünkü algıları farklı farklıdır. Ancak asr-ı saadette cereyan eden bir hadiseyi ben kısaca izleyizlerimizle paylaşmak istiyorum. Namazla ilgili namazın ne derece ehemmiyetli bir ibadet olduğunu anlayabilmemiz açısından bu hadiseyi anlatmakta ben fayda mülahaza ediyorum. Bir gazada Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz iki kişiyi bir geçide, bir dağın boğazına nöbet çuvarak dikiyor. Düşmanın oradan gelme ihtimali var. Onun için Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki burada siz çok dikkatli bir şekilde nöbetinizi tutun. Evet. Şimdi nöbet tutmaya başlıyorlar. Tabi bir süre sonra nöbetçilerden biri uyuyor. İnsanlık hali uyuyor. Diğeri onun yerine nöbet tutmaya devam ediyor. Hem kendi yerine hem onun yerine tutmaya devam ediyor. Derken düşman saldırısı, daha doğrusu düşmanın öncülerinden bir iki okçu Buna ok atıyorlar, taciz atışı diyelim. Hı hı. Ok e, bu nöbetçi sahabinin ayağına isabet ediyor, ayağı kanıyor. Fakat orada e, ayağını saracağı bir şey yok, bir bant yok, merhem yok, bir şey yok. Kulasa öylece kanama, sızıntı devam ediyor. Ama bu arada namaz vakti de geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmuyor mu? İbadetlerin, amellerin en faziletlisi namazı vaktinde ilk namazdır. vaktinde kılmaktır. Onun için bu sahabi diyor ki ben namazımı geciktirmeyeyim. Ayağı kanadığı halde o ok isabet etmiş, ayağından kan akıyor. Ve bu halde düşünün, bu halde bile namaza duruyor, namazını kılıyor. Biz olsak ne yapardık acaba? Feryadı figan ederdik, kıyameti koparırdık, ya. yandım anam derdik. Bir de şimdi namazın vakti mi canım? Önce ben bu yaramın e, tedavisine bakayım, bu kanı durdurmaya bakayım, bunun bir çaresini bulayım diye e, uğraşırdık telaşla değil mi? E, çaba sarf ederdik. Ama bütün bunları hiç umursamıyor. Ayağındaki o acıyı, sızıyı, kanamayı hiç ama hiç umursamıyor, önemsemiyor. Bundan daha önemlisi, Canımdan daha önemlisi namazdır deyip, Namaza o halde, o vaziyette duruyor. İşte şimdi, Vücudundan kan aktığı halde, Vücudu kanadığı halde, e, abdesti bozulmayan, e, Kişinin abdesti bozulmaz diyen Şafii mezhebi, Bu rivayete dayanarak, e, Vücudundan kan akan kimsenin abdesti bozulmaz diyor. Evet hocam. Önemli olan, bu iştihat farklılığı değil. Önemli olan o sahabinin bu vaziyetteyken namaza durması. Yani buradaki hassasiyet önemli. Bu hassasiyeti yani. bir düşünmek lazım. E, durum böyle olunca bir Müslümanın efendim işte e, formumda değilim e, veya e, durumum müsait değil hele namazı daha sonra kılarım deyip namazı savsaklamak önemsememek asla bir Müslümana yaraşmayan bir durumdur. Onun için her ne halde olursa olsun hasta da olsa yani kılabilecek gücü bulduğu takdirde her Müslümanın bütün şartlarda şartlar ne olursa olsun olumlu da olsa olumsuz da olsa namaz kılabilecek gücü kendinde bulduğunda mutlaka namazını aksatmaması ve kılması gerekir.